Benim olsun. bir evim var. Katılım bankalarından kredi kullanarak bir ev daha alsam İslami açıdan bir sakıncası olur mu? Şimdi katılım bankaları aracılığıyla e, ev alırken hı hı. onlardan finansal destek sağlamanın caiz olabilmesi için bir şart var. Nedir o şart? İster bir eviniz olsun, ister beş eviniz olsun, ister daha fazla eviniz olsun evet. ve ister ilk Alacağınız ev olsun. Fark etmez. O şart şu. Gideceksiniz katılın bankasına. Arkadaş ben falan yerde bir ev beğendim. 100 bin lira diyorlar misal olarak söylüyorum. Hı -hı. Benim 25 bin liram var. 75 bin liralık e, finansal desteğe, para desteğine ihtiyacım var diyorsunuz. Onlar da git o evi bizim adımıza vekaleten satın al o dörtte üçlük kısmını dörtte birlik evet. kısmını zaten kendi adına satın alabiliyor parası yetiyor ona dörtte üçlük kısmını bizim vekilimiz var ara bizim adımıza satın al gel vekalet veriyorlar hatta belge de imzalatıyorlar vekalet belgesi vekaletname hı hı. de imzalatıyorlar ee, gördüğüm bildiğim bu ondan sonra alıp geldikten sonra katılım bankasına onlar da işte dörtte üçlük kısmı hani 75 bin liraya onlar adına vekaleten aldı Artı onların oldu. Katılım bankasının oldu? katılım bankası kendisine onun talebi üzerine o kısmı satarsa vadeli olarak, tabii karını da ekleyerek bir miktar işte 75 lira ise söz gelimi 85 lira olursa işte bunu taksitlendirerek satmasında bir sakınca yok. Bu şekilde olursa İster 5 ev, ev olsun ister 10 ev olsun katılım bankası aracılığıyla oradan parasal destek sağlayarak ev, araba veya başka bir gayrimenkul satın almakta sakınca yoktur. Evet.